1644, numaralı konu, Hz. Peygamberin seferde girmek istediği bir yer gördüğünde yaptığı dua, evet, Hazreti Peygamber bir seferde olduğunda ve seher zamanı bir yere girdiğinde şöyle derdi, Allah hamdimizi ve uğrunda yaptığımız cihadın gayesini biliyor, ey Rabbimiz, bize yardım et, fazlını bizden esirgeme, bunları ateşten Allah'a sığınarak ifade ediyoruz, Peygamberle beraber seferde iken Peygamber girmek istediği bir köy gördüğünde şöyle dua ederdi, ey Allah, Allah'ım, onu bize hayırlı kıl, ey Allah'ım, mayşetinden bize rızık ver, bizi ehline sevdir, ehlinden salih olanları da bize sevdir, Hazreti Peygamber birinci cümleyi üç defa tekrar ederdi.